Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Henüz telefon açılmadı. Biz şimdi Seyfettin Gürsel ile bağlantı kurmak üzereyiz. Ekonomik Gidişat üzerine. Bugün Seyfettin... Alo. Seyfettin Gürsel ile bugün Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezinde il düzeyinde yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin karşılaştırılması katılım ve oy transferi üzerine Mine Durmaz ile Seyfettin Gürsel'in birlikte e, kaleme aldıkları bir değerlendirme üzerinde konuşacağız. Evet bunun Doğan Haber Ajansı'nda çıkan bu raporun değerlendirmesi de var. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'ın 10 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili yayınladığı araştırma raporundan bahsediyoruz. Ve e, bu konuyla alakalı MHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural parti olarak milli iradenin kararına saygı duyduklarını söylemediği hatırlatılıyor e, Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Ve devamında getiriliyor bu konuyla alakalı olarak. MHP'nin rolünün ne olduğuna dair de analizleri de yapabilmek mümkün olacak galiba Seyfettin Gülsel'le. Evet yani biz zaten bu hafta boyunca açık gazetenin köşeleri diyelim köşe yazıları gibi köşe programcıları var biliyorsunuz. Bütün dinleyicilerde Büyük çoğunluğuyla da zaten bu hafta bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir değerlendirmesini yapmaya çalışıyorduk. Şimdi de İşte Betam üzerinden e, Profesör Seyfettin Gürsel ve Mine Durmaz'ın araştırma görevlisinin yaptıkları araştırma üzerinde konuşacağız. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey merhaba. Günaydın merhaba. Evet, bu il düzeyinde yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin karşılaştırması, katılım ve oy transferi başlıklı araştırma notunu da gördük. Önemli bazı tespitler var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinden Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek geldiği tespiti var. Bunların üzerinde biraz konuşalım. Evet, şimdi tabii... Bu um, Ekmelettin İhsanoğlu'nun, ortak adayın uh, neden kaybettiği sorusu uh, çok tartışılıyor. Uh, yani çok fazla belki uh, ümit yoktu ama açıkçası ben ortak adayı desteklemiştim. yani Çünkü öbür türlü uh, belki um, tura, ikinci tura kalabilirdi seçim. yani Her parti kendi adayını gösterseydi. Uh, önleşim birazdan da daha etraflı konuşacağımız uh, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin bu Erdoğan'ı destekleyen bölümü kendi adayına oy verebilirdi. Bir bu hakikaten seçimi ikinci tura taşırdı. Ama ikinci turda da Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı kesindi. Çünkü Ekmenettin İhsanoğlu'na oy vermeyen MHP seçmenlerinin herhalde ikinci turda Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vermesini bekleyemeyiz değil mi? Evet. Yani ben bu, bu kadar açıktı eee tek şans ortak adaydı fakat olmadı. Yani neden olmadı? Çünkü iki, iki şey gerektiriyordu. İki koşul gerektiriyordu. Hakikaten yarışa ortak olabilmek için birincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden miktar oy alması gerekiyordu. Eee yani AKP'nin bir bağımsız seçmen kitlesi var. bunlar böyle çok ideolojik olarak eee <gülüyor> yazıda gelse, turada gelse ben Erdoğan'dan vazgeçmem, AKP'den vazgeçmem diyen seçmen değil. Bunlar daha çok istikrarla ilgili olarak e, e, ve öbür tarafta ciddi bir iktidar alternatifi, yani Türkiye'nin daha iyi yönetileceğine, daha kuşkuları devam ettiği için AKP'ye oy vermeye devam eden seçmenler ve küçümsenmeyecek sayıda, ya, anketler bunları nereden baksan, %5, minimum %5'i seçmen kitlesinin ki bu da biliyorsunuz işte 50 milyon kabaca 50 milyon seçmen var, 2,5 milyon seçmen demek. Şimdi bunların hiç olmazsa bir bölümünden oy alması gerekiyordu. Ve tabii ki diğer önemli koşul Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin fazla fire vermeden, tabii hiç fire vermemek düşünemez ama fazla fire vermeden, ortak adayı desteklemesi koşulu vardı Vallahi bu iki koşul da yerine gelmemiş duruyor yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belki istisnai olarak Ekberettin İstanoğlu'na oylar gitmiş olabilir ama hani böyle bir dikkate değer ve seçim şey oy şeylerinden dağılımlarından görebildiğimiz bir böyle şey yok Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakikaten, benim tahminim 5'te 1'i aşağı yukarı. Şeye vermiş durumda, Erdoğan'a vermiş durumda. Yani bu yaptığımız araştırmadan kabaca o çıkıyor. Tabii net bir hesap mümkün değil çünkü katılım da düşük. Fakat esas ilginci tabii onu da not etmekte yarar var bu mesela Erzurum'da neredeyse Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin çok önemli bir bölümü e, 10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerken Edirne'de de e, hemen hemen MHP ne de CHP zaten hiç birine vermemiş. E, yani bu e, tabi sadece Edirne meselesi değil. Çanakkale'de de böyle mesela Orta Kaday'ın e, tuttuğu Arkasında seçmenin, muhalefet seçmenin arkasında durduğu iki tane il çok net olarak ortaya çıkıyor. Biri Yedirnek, biri Çanakkale. Daha az düzeyde olmak üzere bunlara Tekirdağ, Kıklareli, ondan sonra İzmir ve Denizli' ekleyebiliriz. Yani çok, çok tipiktir. Akya ve en batı yani. Buradaki MHP seçmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ya hiç fire vermemiş ya da çok az fire vermiş. Buna karşılık Orta Anadolu işte Erzurum örneği tipik mesela Ekmelettin İhsanoğlu Erzurum'da potansiyelinin yarısı kadar ancak koy almış. yani Potansiyeli dediğim 30 Mart'ta şeye bakıyorsunuz şey Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oylarını topluyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oyla karşılaştırıyorsunuz. Tabii katılımında Payını koymak lazım eğer düştüyse, belki çoğu yerde düşmüş durumda, yer, yani neredeyse yarısını alabilmiş potansiyelinin Erzurum'da. Bu tabi sadece Erzurum'dan ibaret değil, genel olarak Orta Anadolu ve Karadeniz'de böyle. Ee, bu da tabi Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin özellikle bu daha muhafazakar dindan, yani Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın diyebileceğim, kesiminin, çünkü ikili bir yapısı var MHP'nin. Bu kesim şeye çok müsait tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi Partisi'yle böyle bir geçişlilik var. Bu tabii önümüzdeki genel seçimde gözünü buraya dikecek AKP. Bu oylara dikecek. Büyük Birlik Partisi'ni zaten yutmaya çalışıyor. Saadet Partisi'nin de şeyi desteklediği Görülüyor onun için araştırmada da Erdoğan'ın oylarını karşılaştırırken Saadet Partisi'nde kattık. Orada da şu, şurası ilginç yani 51 ilde potansiyelin üzerinde yani 30 Mart'ta şeyin düşmesine rağmen, katılımın düşmesine rağmen Recep Tayyip Erdoğan 51 ilde potansiyenin üzerinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin Aldığı oyların üzerinde oyalıyor alıyor. Aşağı yukarı 600 bin oy e, ekstra oyu var. 51 ilde ki bu düşen katılımı dikkate atırırsak böyle 1 milyon falan demektir. Fakat buna karşılık 30 ilde de, kalan 30 ilde de özellikle İstanbul ve İzmir'de e, potansiyelinin altında ciddi kayıpları var. E, burası da ilginç. Tabii katılım çok da düşük olduğu için özellikle büyük kentlerde Tam göremiyoruz ama bana öyle geldi ki burası önemli gelecek genel seçim açısından sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha böyle kentli, batılı seçmeni tereddüt etmiş gibi duruyor Erdoğan'a oy vermekte. Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdiklerini ben emin değilim. Bunu tam söyleyemem. Tabii ki isnalar mutlaka oldu. Ama sandığa da gitmedikleri anlaşılıyor. Bunu şeyden olayı gitmediler? işte Ağustos sendromu, tatil sendromu, bu nasıl olsa kazanacak, rahatımızı bozmayın mı dediler? Yoksa bunun bir bölümü acaba aynı zamanda bir işaret mi, bir tepki oyu mu? Onu bilemiyorum. Burası çünkü önemli. Ee, bu biraz önce sözünü ettiğim, AKP'nin bağımsız seçmeni diye adlandırdığım kesimin e bir şeyi de, tedirginliği de Özellikle tabi Erdoğan'ın bu son bir yıldaki geziden bu yana tırnak içinde gösterdiği performans, bu nefret söylemek, ötük eleştirici söylem, ekonomi konusunda bu Merkez Bankası'na, Babacan'a yüklenilmesi, bütün bunlar sanıyorum bu seçmeni, AKP'li bu seçmeni tedirgin ediyor. Evet peki bu Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerin desteğinden kaynaklanan en önemli etmenin bu olduğunu tespit ediyorsunuz. Evet tabii bu partisi seçmeninin de bir bölümünün burada gene özellikle İstanbul'da olabilir. Bir bölümü şeye verdi Demirtaş'a. Bu açıkça gözüküyor. Demirtaş'ın da o analizi tabii var bu Yaptığımız araştırmada ve tam araştırmasında. Ee, yani orada tabii çok şey söylendi. Bu bilmiyor. Yeni bir şey söylemiyorum. Daha böyle CHP'nin diyelim son kesimi, e, belki e, o kadar da katı böyle Kemalist falan olmayan e, kesiminden e, Selahattin Demirtaş de o aldı. Bu kesin. Yani ne kadar olabilir? Benim tahminim 2 puan. Çünkü 6,5 puandan işte 10 puan diyelim kabaca 4ört 4,5 puan oyunu aktırmaya başardı. Bunu tahmin ediyorum yarısı Hiç şeyden geldi. Bu sözünü ettiğimiz hani basitleştirelim solcu seçmen diyelim. Ama diğer yarısı bu daha az konuşuluyor. Güneydoğu'daki oy analizi Kürt coğrafyasındaki analizi, oy analizi bu net bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer o iki puan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt seçmenlerinden alınmış durumda. Evet, yani Çok sayıda ilde çok sayıda ilde potansiyelinin üstünde Demirtaş oyalıyor Güneydoğu'da. Yani çok sayıda dediğim, Doğu ve Güneydoğu'daki ilde zaten Demirtaş potansiyelinin çok üzerinde oyaldı da YGN aday değil mi? Zaten evet, potansiyel evet, oyunun evet. büyük ölçüde üzerinde oyalan YGN aday yeğeni olduğunu da o, o çok şey bilinen artık bir şey ama bence önemli olan mesela Diyarbakır hatta Gaziantep, birçok şeyinde, Doğu ve Güneydoğu'nun illerinde Büyük Barış ve Demokrasi Partisi'nin 30 Mart'ta aldığı oyun üzerinde oyalıyor. alıyor. Demirtaş, Erdoğan da Adalet Kalkınma Partisi artı Saadet Partisi'nin aldığı oyun altında oy almış. Şimdi bu ne demektir? Bu çok açık bir şekilde. AKP Kürt AKP'li seçmenler Doğu ve Güneydoğu'da bir bölümü Demirtaş'a oy vermiş. Daha, onu, daha önce AKP'ye verenler. Kürtü daha seçimleri. önce AKP'ye verenler. Evet. Şimdi burada tabii çok önemli bir nokta acaba bunlar kalıcı oylar mı? Ee, yoksa bu seferlik mi verdiler? Çünkü Diyarbakır'a işte bundan birkaç ay önce Şahin Alpay'la gitmiştik. bu Açık Radyo'da da söz ettim benim hmm. Diyarbakır izlenimlerinden. Evet. Orada da hatırlamıyorum. Söyleyip söylemediğim ama zaten %9 oy tahmin ediyorlardı. 9-10 oy bekliyorlardı ve şey konuşuluyordu. Barış ve Demokrasi Partisi ya da işte Halkın, Halkın Demokrasi Partisi şeye yoğun bir propaganda yapıyor. AKP'li Kürt seçmen nezdinde bundan sonra iki türlü bir seçim. Birinci turda şeye verin, bizim adayımıza verin ki işte Kürt kimliği vesaire, yani ağırlığımızı koyalım e, tipinde. E, şimdi tabii bu mu etkili oldu, başka şeyler mi etkili oldu bilmem ama e, sonuçta e, küçümsenmeyecek miktarda e, AKP'li Kürt seçmen Selahattin Demirtaş'a 10 Ağustos'ta oy verdi. Bu, bu çok açık. E, tartışılması gereken nokta tabii dediğim gibi bunun kalıcı olup olmadı. Yani bu iki açıdan çok önemli. Hem genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi biliyorsun. Yalnız bu 330'u mutlaka geçmek istiyor. Yani Erdoğan'ın <gülüyor> hırsla üstünde durduğu nokta 330'u geçecek ki referandum çoğunluğunu elde edecek ki bu bir başkanlık. Başkanlık sizden tek adam sizden. Anayasaya sistem. monte Çünkü evet. evet. öbür türlü çok riskli gibi durum. İstediğim kadar sen fiili başkanlık yapacağım <gülüyor> de. Mevcut olan anayasadaki parlamenter rejim yürürlükte kaldığı sürece... Yani öbür gün özellikle de 2015 genel seçiminde kim başbakan olacaksa bu ki Adalet Kalkınma Partili olsa bile şeyleri kendi yetkilerini kimseyle paylaşmaz. Yani bu çok doğal bir kanun. Dolayısıyla ısrarla 330'u yakalamak istiyor referandum çoğunluğunun bunun içinde %50'yi geçmesi lazım. Çok açık mevcut seçim sisteminde %50'den fazla oy alamazsa 330'u geçemez. E bunun için tabii hem hiç oy kaybetmeyecek hem de daha böyle sağdan oy tırtıklamaya devam edecek. Yani işte Büyük Birlik Partisi'nden, ben Saadet Partisi'yle de bir ittifak yapabileceklerini düşünüyorum. Ve tabii MHP'nin bu 10 Ağustos'ta Erdoğan'a veren seçmenlerini kazanmaya çalışacak hiç oy kaybetmeden bütün bunları yapması lazım. Öbür taraftan da oy kaybetmiş gözüküyor. Özellikle Türk seçmenlerinin bir bölümü ve benim tahmin ettiğim kadarıyla Batı'da bir miktar AKP kendi seçmeninden küresi var. Dolayısıyla bunun kalıcı olup olmadığını tabii anketlerin araştırması lazım. Öbür önemli noktası Demir Demirtaş yani bu tartıştığımız konunun E, HDP %10'u geçebilir <gülüyor> mi? Şimdi orada da çok kritik bir nokta var. Yani çok riskli geliyor bana. E, bu %9.7 dediğim gibi bunun içinde e, küçüksenmeyecek miktarda emanet oy olabilir. Yani hem HDP'de e, Kürt seçmenlerin oyları geri dönebilir. Bir bölümü, hem son oyların bir bölümü hem CHP'ye dönebilir genel seçimde. E, dolayısıyla e, yani buna güvenip de 9.7'ye bakıp da ya onu da geçeriz e, diyerek eğer parti olarak seçime girerlerse ve altında kalırlarsa %10'un ki bu bana çok muhtemel gözüküyor ya e, o zaman sıfır çekerler daha önce de oldu bu 2002 seçimlerinde sıfır çektiğiniz zaman ne olur Doğu ve Güneydoğu'daki sizin oyunuz ne olursa olsun Bütün milletvekillerini Adalet ve Kalkınma Partisi kazanır ve <gülüyor> 330'u zahmetsiz bir şekilde geçer. Şimdi düşünebiliyor musun Yani bu olmaz demesin kimse. Çünkü Almanya'daki işte son seçimde biliyorsunuz yeni bir sağ muhafazakar parti çıkmıştı. Özellikle Merkel'in Avrupa politikalarına karşı çıkan, karşı çıkan evet. alternatif parti yüzde 4.8 oy aldı. Aa, baraj yüzde beş sıfır iki puan için sıfır çekti ve başka bir mecraya yöneldi tabii şeyin yani o, o parti girseydi şeye parlamentoya belki Alman siyaseti de farklı etkilenecekti tabii orada o kadar kritik değil mi son talilde halbuki bizde olağanüstü kritik yani ya şey karar verecek Halkların Demokrasi Partisi Bundan önceki iki seçimde olduğu gibi bağımsız adaylar da girecek. İşi garantiye alacak. Yine 35-36 civarında işte milletvekili çıkartacak bağımsız. Ya da bir riske girecek. İşte ben 9.7 aldım. Ne olacak? Biraz daha bastırırım. %10'u geçerim. Ben şimdi parti olarak girin Mi diyecek? Bu ikinci seçimi yaparsa bu Yani bana öyle geliyor ki Gümüştepsi de referandum çoğunluğunu ve başkanlık sistemine armağan etmiş eter, Evet. Peki bu tabi Cumhuriyet Halk Partisi içinde de oldukça önemli bir hareketlilik yarattı. Yani bir grup özellikle evet. Kemalist Ulusalcı denen kesimden milletvekilleri evet. purultay istiyorlar. Kılıçdaroğlu da Genel Başkan bu onları partiye taşıdığıma pişmanım diye Evet serdiği açıklamaya... Yani açıklama ben yaptı. beklenmeyecek açıkçası sesi bilmiyorum. Ne düşündünüz ama e, ben şaşırdım. Bu kadar sert bir tepki. E, partili değiller dedi. Dediğin gibi partiye taşıdığıma pişmanım dedi. Yani bu açıkça ne demek Allah aşkına? Yani Türkçeyi yanlış yorumlamıyorsak yorumlamıyorsak e, Gidin bu partiden demek. Evet. Gitmezseniz ben atacağım demek. Ben atacağım demek. Biz de öyle yorumladık zaten evet. ama bir de tabi Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının bir üçüncü kanatta doğurmuş olduğu görülüyor. O da Selahattin Demirtaş'ın söylemi ve şeyi yani sunduğu yeni imaj, Türkiye imajı bir bir ciddi bir etki yaratmışa benziyor. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen vekillerinden Rıza Türmen yeni bir sosyal demokrat söylem gerektiğini belirtmiş ve partisine Demirtaş çizgisini önermiş. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne önermiş onu bilmiyorum pardon. Yeni bir sosyal demokrat söylem tamam. gerektiğini belirtmiş ve Demirtaş ha, çizgisi ne önermiş? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gene aktif, oldukça aktif olduğunu gördüğümüz Melda Onur da Demirtaş için solun yeni lideri ifadesini de kullanmıştı. Bu da ilginç bir gelişme olarak karşımıza evet, evet. çıkıyordu. Bu iki, bu iki şeyi açıklamayı doğrusu bilmiyorum Şimdi sizden öğreniyorum. Yani bu şaşırtıcı değil. Yani ben çevremde de siz de aynı şeyleri mutlaka görülenmemişsinizdir. Evet. Demirtaş'a bizzat oy veren CHP'ler ya da yani tam CHP'li diyemeyeceğim ama hani genelde son tarihte gidip CHP'ye oy veren biraz çaresizce seçmenler bu sefer gönül rahatlığıyla Demirtaş'a oy verdiler. Bu tabii önemli bir nokta ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir o yol ayrımına geldiğini de gösteriyor. Yani zaten hep Bunu söyledik, biliyoruz. Yeni bir şey söylemeyeceğim. Ben hatta Şizofren Parti diyordum CHP'ye. Çok açık bir şekilde iki şey var. tamam Tabii hiç arada bir gri alan var. yani Biraz öyle düşünen, biraz böyle düşünen ya da hangi kanatta yer alacağını tam bilemeyen bir CHP'li. Tabii ki seçmen kitlesi de var ama çok kabaca iki tane tipik şey var, uç var sizin de söylediğiniz gibi bugün de Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan, kongre isteyen büyük ulusal Kemalist kanat var ki bunlar hiç Ekmenettin İhsanoğlu'nu desteklemedi. Bu konuda kılıçlar olmuş çok haklı. Öbür tarafta da gerçekten CHP'yi sosyal demokrat bir parti olmasını arzulayan, isteyen, talep eden bir kesim var. Şimdi Bu, bu, bu artık bu yol ayrımına gelindi. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bu ikili yapı felç ediyordu zaten. Yani Kürt meselesinde e, açık şey etemiyorlar. Kürt sorunu ile ilgili çözümlerle ilgili açık şey yapamıyorlar. Tavır koyamıyorlar. Anadil de eğitim meselesinde biliyorsun anayasa e, komisyonunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o üç temsilcisi e, şeye bölündü aralarında e, bölündüler Süleyhi Batum. Rıza Türmen'in söylediklerine karışı çıktı. Ondan sonra. Halbuki kabul edilmişti. Ona şer koydu falan. Böyle inanılmaz olaylar da yaşandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabii böyle felç olmuş bir parti. Şizofren bir parti olduğu sürece net bir çizgi ortaya koyamadığı sürece tabii şey de yapamıyor. ikna da edemiyor. Yani tabanını genişletemiyor. Seçmen çünkü yani sen ne yapacaksın diye tabii Soruyor. Bu sadece siyasi, demokrasi, anayasa konularındaki sonunda değil. Ekonomide de bu böyle. Bugün vaktimiz yok ama yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu %25-26 cenderesinden çıkıp %30'lara hiç olmazsa yürüyebilecekse sadece sosyal demokrat yani çizgi net bir çizgi yetmez. Bir de ekonomide de göstermeli şeyden nasıl daha iyi yöneteceğini. Bu son dönemde Merkez Bankası e, Bankası'na yüklenmesine Erdoğan'ın bağımsızlığına e, içe sayması vesaire yönelik e, nihayet Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bazı açıklamalar yapılmaya başlandı. Ama bunların çok daha sistematik ve bizzat genel başkanın ağzından yapılması lazım. E, dolayısıyla e, önünde çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kritik bir dönem var yani, bir yön meselesi var. Bakalım neye karar verecekler? Evet, Seyfettin Bey vaktimizi doldurduk ama şu ufak soruyu evet. da sorayım ben. Ee, olabildiğince vakitte cevaplamaya çalışırsanız çok seviniriz. Araştırma şirketlerinin tahminleri ve bu tahminler sonrasında ortaya çıkan bir tartışma var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak etmiştim ben. Ya bu tabii çok haklısın bu soruyu sormakta. Evet. Bir kere çoğu yanıldı, hepsi değil ama. Şimdi bir kere şunu da, e, önce şuradan başlayalım mı dinleyicilere e, bunu belki açıklamak lazım. Şimdi bunların bir hata payı vardır bu tahminlerin. Tabii ki sonuçta e, nokta tahminini e, esas alıyoruz. Medyada işte onu konuşuyoruz, medyada onu konuşuyor. Örneğin komda e, işte %57 dedi, değil mi? <gülüyor> en son en yüksek ise galiba olduğunu, için evet. Onun üzerinden de evet Erdoğan %57 zaten tartışma öyle başladı. Şimdi bu tabi nokta tahmin yani bunun bir hata aralığı vardır. Bu genelde işte 1.5 civarındadır arkeksi. Yani şöyle söyleyeyim 55.5 alsaydı ya da 55 alsaydı konuda o kadar da yanılmış olmayacak. Ama 51.7 Tabii o hata sayının tahmin aralığının da çok dışında. Dolayısıyla kesin yanıldı. Ama bu hata payı itibarıyla bakarsak yanılmayan şeyler de var. Anket şirketleri de var. Yani 50 civarında, 51 civarında şeyten mesela metropoli hatırlıyorum. Tahmin yapanlar da var. Ama çoğu yanıldı bu kesin. Şimdi bu yanılma mı tabi manipülasyon mu tartışması başladı bir Hani bir sui niyet var mı bunda? Ee, özellikle mi yapıldı? İşte neden yapılmış olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi işte MHP her neyse İhsanoğlu'nu destekleyecek potansiyel seçmenin bir bölümü. Ya zaten seçim kaybedilmiş. Ne işim? Rahatımı bozacağım ya da işte yazdıktan kalkacağım. Ölekete gideceğim. Oy kullanacağım. Ee, acaba bunu, bunları şey etmek, sandıktan uzaklaştırmak için mi yapıldı? Bunu bilmiyorum. Yani Çünkü şunu da unutmayalım bu iki tarafı keskin bıçak yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde etkiler evet. ee, Özellikle büyük şehirlerde Belki de etkiledi zaten ee, Dolayısıyla ben işin içinde bir manipülasyon var mı Yok mu ondan çok emin değilim Konda'nın böyle bir manipülasyon Yapmayacağından hemen hemen eminim evet, Tarhan Bey'i de... hepimiz <gülüyor> tanıyoruz ee, Yanılabiliyorsunuz e Şimdi yanıldığınız zaman da Bu beklenmedik ya da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. En azından kimisinin seçimden önce morali basılıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani söyleyebileceğim bunlar anketçilerle ilgili. Evet, peki. Çok teşekkür ederim Seyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.